felsefeciyle filozof arasında fark var. Felsefeci felsefeci felsefeyi anlamış, öğrenmiş öğreten kişi filozof ise felsefe öğreten kişi e, felsefe üreten kişilerden hani Türkiye'de hakikaten böyle e, hani elbette var hani naçizane ben de bunları yapmaya çalışıyorum ama ne ölçüde şey bir bir gün diye çalmış filozofik nerede veriliyor? İşte bunlar tartışmalı çünkü bu iş bir kültür meselesi. Geçenlerde bir film izledim, kentürüşte geçen bir şey film. İşte orada bir Hintli matematikçinin, Ramanujan diye bir Hint bir matematikçinin Cambridge'de, e, yaşamı Cambridge'deki yaşamıyla alakalıydı, Cambridge'deki yıllarıyla alakalıydı ve orada e, bütün çatışmalarına, bilmanlarına rağmen e, çok gelişmiş bir kültüren ortamında yani adamlar bakıyorlar Newton'un kafasına düşen elma ağacı orada yani bahçede, yani, yolda yürüdüğünüz zaman üç tane Nobel ödülünü bir yüz metre yürüdüğünüz zaman üç tane Nobel ödülü sahibiyle karşı karşıya geliyorsun. yani. Öyle kültürel ortamlarda buluşuyor bunlar. Ee, biz biraz bize olmamasın neye borçlusun borçlu niye? niye? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok şanslı. Vallahi emin olun bu soruya yanıt vermeyi çok isterim. Gördüğümde <gülüyor> yanıt de deneyebilirim ama başlı başına mesele. Ben size felsefenin meselelerini anlatayım. Aklımda daha kolay. Şimdi biraz e, Nevent'in konuşmasıyla e, bağlantılı hani belki yer yer göndermeler yapan e, bir şekilde felsefenin meseleleri üzerine konuşacağım. Aslında felsefenin meseleleri değil de Mesela olayları nasıl meseleleştirdiği hangi bakımdan sorunsallaştırdığı üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi bir örnek vermek isterim. Şu gördüğünüz masa fizik bilme açısından belli bir şekilde sorunsallaştırılır. Değil mi? Bu masaya fizik biliniler ki bu bir cisim, işte onun çeşitli ağırlığını, çeşitli özelliklerini hareket ettikten sordular. Ama aynı masayı, iktisat bilimi bir başka şekilde sorunsallaştırır, bir başka şekilde problematize eder. Yani der ki, ya bir cisim değil o bir mal piyasadaki değerini ne olur diye plan değil. Yani her disiplinin hı. kendine göre bir sorunlaştırma, bir problematize etme tarzı var. Acaba felsefenin ben e, şeyi e, olayları sorunlaştırma tarzı nasıl bir şey? Ne bakın olaylara. Yani felsefe doğrudan şey, tabii ki dünya hakkında bir bilgi vermeye çalışıyor, bir bilgi sahibi olmaya çalışıyor diye. Ama ne bakın bana, nasıl problematize ederek? Biraz onu şey yapmak, bunu anlamaya çalışmak istiyorum bu konuşmada. Russel'ın e, Türkçe'ye felsefe meseleleri diye çevrilmiş ama çok eski bir baskısı olduğunu düşündüğüm bir kaynak kitabı var. E, bu konuşmaya hazırlarken biraz onu karıştırdım. E, oradaki şeyleri, felsefe problemlerini, felsefenin problemleri şunlardır diye net bir şekilde yazmış genel felsefe felsefesinin o netliği temizliği çerçevesinde, yani ben de oradan bir takım temaları alarak giderek felsefenin nasıl bir sorunlaştırma tarzı olduğunu, problemleri nasıl ele aldığını, ne bakımdan sorunlaştırdığını şey yapmak istiyorum, anlatmak istiyorum biraz. Şimdi. İlk önce felsefe şüpheyle başlıyor. Neden şüphe ediyor felsefe? Görünüşle gerçeklik arasında bir fark olduğunu düşünüyor. Görüneni, görüneni olduğu gibi almıyor. Bunun arkasında, bunun da bundan daha derin bir gerçeklik olduğu fikri var. Mesela ee, şüphe, mesela e, Descartes'in de ilk hareket ettiği nokta e, diyor ki her şeyden şüphe ediyorum, şüphe ediyorum. E, acaba dış dünya var mı, yoksa bana bir şeytan mı? Hani günümüzün Tabiriyle konuşursak bir matrik hayal gösteriyor. Her şeyden şüphe Ama düşünüyorum o halde varım. Kesin bir aksiyona ulaştırdığı kanısında dekar, şüphe edilemeyecek bir gerçeğe ulaştığı kanısında. Düşüne, düşünüyorum o halde varım çok net bir şey gibi duruyor. Evet, düşünüyorsan elbette varım. Balık tutuyorsan da elbette varım yani. Ee, peki, sahiden düşünüyor muyum? Şimdi, dünya dönüyor diyoruz. Dünya böyle fıldır fıldır kendi kararıyla mı dönüyor? Dünyanın dönmesi bir performans, bir akti, bir olay. İşte karşı sahili Avrupa yakasını görüyorum diyorum. Acaba görüyor muyum yoksa görme olayı bende mi gerçekleşiyor? Tabii ki görme olayı bende gerçekleşiyor. Bir başka noktadan daha bakalım. Korkuyorum diyoruz. Acaba korkan, korkunun performatif öznesi olan ben mi? Yoksa korku olayı bende mi gerçekleşiyor? Dikkat ederseniz akt mı olay mı? Noktasında yürüyün. Peki bir biyolojik olarak, olay olarak, bir doğa olayı olarak düşünmeyi ben mi yapıyorum yoksa düşünme olayı bende mi gerçekleşiyor? Gördüğünüz gibi Artus, e, şeyin eee Descartes'ın düşünüyorum o halde varım mı? çok kesin bir doğru olarak göl rağmen bu bu kadar büyük, bu kadar kesin bir doğrudan dahi pekala şüphe etmek mümkün. Düşünme olayı muhtemelen bugün binara çerçevesinde bizim performatif olarak gerçekleştirdiğimiz bir şey değil. Bizde gerçekleşen bir yol. Gördüğünüz gibi şüphe etmekte şey, ee, nasıl diyelim, e, şüphe etmekte felsefe çok önemli bir iş yapıyor. Ama her şeyi yıkıp döküyor mu felsefe? gençlerinin biraz evvel adı geçti, İkinci dönem eserinde şöyle derdi gençler. Yani biz bizim her şeyi yıkıp döktüğümüzü, bütün değerli ne varsa yerle bir ettiğimizi söylüyorlar. Ama biz bütün bunları e, her şeyi yeniden esas özlerinde, or, özlerinden de ne diyor işte bir şeyler diyor, ortaya çıkarmak için yıkıyoruz. Yani diyor. E, onun gibi felsefe de biraz, Biraz değil, bir hayli yıkıcı bir dizin. Şey. Önce öncelikle diğer her şeye çok eleştirel olarak yaklaşıyor ve doğru bildiğimiz her şeyi şöyle bir sarsıyor. Bir kere olayları problematize ediş tarzında görünüşe aldanma bir anlamda daha derin bir gerçeklik araştırmak. İstiyor felsefeler. Onun için belki de paranoyak bir düşünce. Paramayip bir düşünce felsefeler. Kendi heziyalığını kuruyor belki de felsefeler. Öyle de düşünebiliriz. Belki abartarsak. Bu kadar şüphecilik ee, şey mi? Yerinde mi? Mesela Sextus Empiricus adında 15. no 16. yüzyılda mı, yaşamış bir filozof var. O diyor ki bir gün gerçek bir yani saydan hakikati yakalamış olsaydık tabii bu hakikatin hakikat olduğundan asla emin olamaz. Çünkü bir şeyin doğru olduğuna karar vermek için bir doğruluk ölçütümüzün olması lazım. Peki doğruluk ölçütümüzün doğru olduğundan nasıl emin olacağız? Hakikaten de bu önemli bir şey. Biraz bilimden örnek vermek isterim size. Mesela Büyük Newton Işığın parçacıklardan oluştuğunu düşünmüştü. Fakat buna karşılık bir göz doktoru olan Yang 1800 yılında bir deney ile Yank aslında oldukça da renkli de bir adam. Bu hiyeroglüklerin filan çözülmesine de şey yapmış olan bir adam. yani tarihden filan da ilgili. Güzelikten, Mısır tarihiyle de ilgili. Çift yalık deneyi adını verdiğimiz bir deney yaptı. Çift yalık deneyinde ışık iki tane tabii uygun ölçülerden şey yapan iki tane delikten geçiriliyor ve karşısında liseden hatırlayacağınız girişim saçakları yani aydınlık ve karanlık noktalar oluşuyor. Bunu açıklamak için Yank dedi ki ışık dalgalar halinde eğiliyor. Sonra her bir delikten her bir yarıktan geçen ışıkta yeni bir dalga kaynağı oluyor. Bunlar birbirinden bu dalgalar Birbiriyle girişim yapıyor, birbirlerini yer yer güçlendiriyor, birbirlerini şey, yer yer şey yapıyor. İşte aydınlık noktalar ve karanlık noktalar böyle oluşuyor dedi. Yani ışık bir dalgadır dedi. Bunun üzerine bütün bir 19. yüzyıl boyunca Maxwell'ler, Faraday'lar işte e, filan böyle acayip bir elektromanyetizm akımı oldu. Dendi ki ışık dalgadır. Hakikaten de <gülüyor> bugün de kullanabildiğimiz ışığın dalga olduğuna dair bir şeyler var. Ee, teoriler var. Bugün televizyonu seyrederken, internetimizden bağlantı kuru, kurarken filan düşündüğümüz şey, ışığın hakikaten maksimal denklemlerini kullanıyoruz. Değil mi? Ama 1900 yılında Max Planck dedi ki, kara ışık ışı, ıı, ışımasını engellemek için yok yani, ışık dedi, dedi enerji, enerji kuantumları, yani bugünkü tabiri fotonlar. E çift yarlık deneyini nasıl açıklayacağız? Çift yörük deneyini şuradan sadece ışık değil, şuradan bakın bir tane elektron tabancasıyla elektron yollayın çift şey tek tek elektronları yollayın ve tek tek protonları bir neredeyse yollayın çift yörük. Bunlar da girişim yaparlar. Ya protonun artık bir parçacık olduğunu biliyoruz. Hatta tek tek atomları yoldayın. Atomlara tek tek atomları atın. Bu çift yerikten geçtiği zaman şurada girişim yapıyor. Yani demek ki gördüğümüz, delillendirdiğimiz, doğru olduğunu sandığımız ve hakikaten de fiiliyatta işe yaradığını gördüğümüz bir sürü şey birdenbire aradan bir yüzyıl geç, yüz geçtikten sonra olay tam tersine dönemiyor. Bir şeyin delilli olarak kabul edilen şey bu sefer bambaşka bir şeyin delilli olarak kabul görebiliyor. İşte e, felsefe bu şeyinde e, tutumunda, şüpheci tutumunda, kritik tutumunda hep herhalde haklı gibi gözüküyor. Yani, çünkü yutmaz bir şey felsefe. Dur bakalım yani bu doğrudur. Belki doğrudur. İnceleyelim, inceleyelim. Bir görelim diyor yani felsefe. Size yine bilimden bir örnek vermek istiyorum. Özellikle bir hekim olarak bilmemiz gereken bir şey. Phantom ağrılar. Fantom ağrıları belki hatırlayanlar vardır belki yoktur. Bunlardan biraz bahsetmek isterim fantom ağrıları. Bakın bir uzvu kopmuş bir insanda kopan uzun bulunduğu bölgede mesela diyelim ki kolu kopmuş hasta diyor ki elim ağrıyor diyor ama o elim ağrıyor dediği yerde hiçbir şey yok. Yani şahıs boşluktaki bir uzay bölgesinde ağrı hissini hissediyor. Oraya şeyi koyun, bütün fiziksel ölçüm aletlerini koyun. Fiziksel hiçbir şey saptayamazsın. Beyinden oraya herhangi bir yol gitmediği gibi oradan da beyine fiziksel bir yol. Nasıl meydana geliyor bu fantom ağrılar? Şahsın beynin kol koptuğu zaman beyninde kolunu temsil eden motor ve sensörler haritalar var. Bunlar bir reorganizasyon çabasına gelir. Bedenin aldığı yeni durumu yeniden haritalandırma çabasına giriyorlar. Nöral plastisite diyoruz. Bu nöral plastisite ile beyindeki haritalar, kolu ile ilgili haritalar çalışmaya başlıyor. Yeniden yapılanmaya başlıyor. İşte bu nöral aktivasyonun neticesinde, bakın dikkat edin, ağır orada değil, beyindeki nörel aktivasyonlarla ortaya çıkıyor. Ama boş bir uzay bölgesinde hissediliyor. Şimdi e, arada bir şey yok, fiziksel bir bağlantı yok ağrını böyle fiziksel bir şey yani fiziksel bir şey değil derken fizik bilmiyle ölçülebilir bir şey değil diyor. Fizik bilmiyle ölçülebilir bir bağlantı yok. Peki, bu ağrı nasıl ortaya çıktı? Bir, ikincisi daha ciddi bir problem. Bu ağrı fiziksel bir şey değil. Beyinle fiziksel bir bağlantısı yok. Fakat hasta Şurası diyor ağrıyor. Oluyor koltolukta. Şurası ağrıyor. Ne ağrıyor diyor. E doktor doktor dolaşıyor. Peki doktor doktor dolaşması fiziksel bir hareket değil mi? Peki fiziksel hareketlere bir takım fiziksel sahipler neden olur. Başta konum ve momentum gibi fiziksel ee, şeyler parametrelere sahip olan şeyler bir başka fiziksel etkiler filan. Demek ki hasta kolunun ağrıdığı için doktor doktoru dolaştığını söylerken ciddi bir şekilde yanılsama içerisinde. Böyle bir şey olamaz. Nasıl olur? Açıklaması verilebilir. Ama günlük hayat Ciddi yanıklamalar içeren, göründüğü gibi olmuyormuş. şahsa sorarsanız ağrısı için gidiyor. Fizik bilimine sorarsanız beynindeki o nöral ateşlemeler yüzünden. Peki ama bu şey nasıl ortaya çıktı O ayrı bir konu. Onun teorisi hiçbir şu anda hiçbir doğa yasasıyla bu olayı açıklayamıyoruz. E, tabii açıklayacağız bunu dua olayı. Orada da meydana gelen ağrılar, mühendeler de dua olayları. Tabii ki açıklayacağız ama belki bir 50 senemize alır. Olsun. Şimdi buradan yola çıkarak başka şeyler de söyleyebiliriz. E peki bu duyum tamamen beynimin uyarılmasıyla meydana geldi de diğer duyumlar nasıl meydana geldi? Fakültede ikinci sınıftayken Fen deneylerini okumuştum. Fen deneylerinde ne oluyordu? Beyninizin belli bölgeleri, beynin belli bölgeleri uyarıldığında bir takım subjektif yani deneyimler, e, algılar meydana geliyor. Yani orada kırmızı bir şey var da sizi etkiliyor değil. Sizin beyninizde oradan gelen elektron, şeyler, fotonlar beynin belirli bölgesini uyardığı için tıpkı fantom ağrıdaki gibi ağrının meydana gelmesinde olduğu gibi sizin beyniniz uyardığı için orada bir kırmızı oluşuyor. Anlayabildik mi? Yani orada bir kırmızı deneyiminin oluşması aslında sizin beyninizin V4 ve böyle dört alfa bölgelerinin uyarılmasıyla oluşuyor. Acayip bir şey. Ama biz orada günlük yaşamda ne diyoruz? Orada bir kırmızı var. O kırmızı benim gözümü uyarıyor. E şimdi oradaki kırmızıdan benim gözüme gelen fotonlar kırmızı kırmızı topçuklar mı? Yani benim gözümü kırmızı mı uyarıyor? Oradan oksipiter lobuma kırmızı kırmızı elektrik akımları mı gidiyor? Tabii ki gidiyor. Ama biz doktorlar bile Fenfik deneyilerini okumamız lazım. Bütün bunları bilmemize rağmen zannediyoruz ki yani günlük yaşamı sürdürürken zannediyoruz ki sadece orada bir kırmızı var. Yok böyle bir şey. Tabii. Ama var orda <gülüyor> kırmızı Sizin beyniniz üretiyor. Onun gerçeği kalmıyor. Dününce altı tüm an beyninizin çalışmasıyla çıkıyor. Nasıl oluyor bilmiyoruz tabii. Beyninizde nörel artıyor, aksiyon olunca oksikliter bölgeleri olacaktır. Ama nasıl oluyor bilmiyoruz. Tıpkı pantom ağrının olmayan bir yerde, kol yok burada, şurada ağrı var. Ağrıyla beyin arasında hiçbir ne gidişte ne bir bağlantı yok. Ağrı çıktı ortaya. Nasıl çıktı bilmiyoruz şu anda açıklayamadığınız bir durum. Umarım 50 seneye varmadan açıklarız. Evrende bir iletişim var mı? Bilimsel bir iletişim. Mesela bir arkadaşınız şu an düşünüyorsunuz hemen size arıyor. Bir etkileşim, bir iletişim. Yani bu tipte deneyler yapıldı. Hı -hı. Bu tipte deneyler yapıldı ama mistisiz hiç girmenin gereği yok. Doğa kendi içinde açıklanan bir şeydir. Yani Doğa hiç bir şey yapmanın gereği yok. Ben sadece gerçeklikle o zaman sorgusuna geliyoruz. Yani birisi evet. benim için gerçek, ama kolektif gerçeklik olmayabilir. Evet. Ben varsam o gerçek var. Ben yok. Evet. Gerçek yok. Evet. İşte buralardan gideceğiz. Felsefe nasıl sorunlaştırıyor olayları? Değil mi? Uzakdoğu felsefecileri. Şimdi biz bunları modern doktorlar olarak birdenbire aa nasıl oluyor bu diye algılamaya başlıyoruz ama felsefeciler bunu Doğu'da olsun, Batı'da olsun, <gülüyor> çeşitli şekillerde fark etmişler. Nasıl fark etmişler? Uzak Doğu felsefecisi diyor ki, Uzak Doğu felsefecisi değil de, Doğu'da böyle şeyler mistisizmden Yani Batı'daki gibi sistematik düşünceler filan değil de bir mistik kavrayışlar şeklinde gelişiyor. Ee, şey diyor, kendisini rüyasında bir kelebek olarak görüyor ve kelebeğin deneyimlerini, deneyimlerini yaşıyor. Uyandığı zaman da soruyor kendi kendisine. Acaba ben şu anda Rüya'mdaki kelebeğim de kendimi şey gibi mi işte o şeyin, neslinin adı neyse, o onun o gibiyim Rüya'mda görüyorum diyor. Tabii biliyorsunuz bu ı, İslam felsefesinde de tasavvufta da şimdi işlenen temalar. Şey, Peki ama Alaaddin'in lambası gibi bu duyumlar nasıl ortaya çıkıyorlar? Yani bu bir problem. Ama web felsefeciler bunu kritik düşüncelerle bizim bugün bilim çerçevesinde sorduğumuz ve henüz açıklayamadığımız şeyleri pekala daha önceden Düşünebilmiş insanlar, şüphe sayesinde, karşılaştırmalar sayesinde falan. ama biz daha henüz şey noktasına gelmedik. Başta koyduğumuz problemi halledebilecek noktaya gelmedik. Yani nasıl felsefe nasıl problematize ediyor olaylar? Nasıl sorunlaştırıyor? Tabi Maddenin varlığı konusu da felsefenin konularından bir tanesi. E her şey böyle duyumlarımızdan ibaretse diyor filozoflar. Bu duyumların ötesinde bir şeyin maddenin olduğunu bizde bu duyumlara neden olan bir maddenin olduğunu nereden denilen bir duruma yol açıyor yani bir tek ben var her şey bende ki deneyimler, yaşantılar ben dediğim şeyde bu beden değil ne şurada iki gözümden dışarıya baktığım zaman siz beni böyle şey olarak algılıyorsunuz bir beden bir cisim olarak algılıyorsunuz ama ben içeriden Dışarıya bakan, düşünen bir şeyi hissediyorum. Onun içinde bir başkasının gözlerine baktığım zaman, o gözlerin arkasında maddi olmayan bir şey var hissine kapılıyorum. İnsanlar uzun zaman bunlar bundan dolayı aralırdı zannederim. Ruh diye bir şeyin olduğu kanaatine doğru gittiler. Ee, i̇şte. O şey ne acaba bizdeki bu bütün eksperyansları, deneyimleri, renkleri, tatları, kokuları yaşıyor. Şimdi bu solipsizm, bu tek bencilik uzun zaman eleştirilemez kabul edildi. Yani şu anlamda yanlış olduğu gösteriliyor. Fakat bir fikrin yanlış olduğunun gösterilememesi pek de iyi bir şey değildir. Bir yanlış... Çünkü ben size şimdi bir dakika içerisinde milyonlarca yanlış olmasının gösterilemeyeceği önermenin üretileceğini gösteririm. Diyeceğim ki mesela bu dünya, evren, Sanki 14 milyar yıldan beri varmış gibi bütün jeolojik, astronomik ee, bilmem ne verileriyle bizdeki hafızalarla, anılarla, bilmem nelerle beraber 5 dakika evvel yaratıldı. Hadi bunu yanlışlayayım Hayır, 5 dakika artı 1 saniye evvel yaratıldı. Beş dakika artı iki saniye evvel yapar yaratılır. Bunları yanlışlamanın imkanı var mı? Yok. Bunlar demek ki açıklamada kullanılabilecek. Yanlışlanamaması bir şeyin, bir hipotezin veya bir tezin yanlışlanamaması herhangi bir şekilde onun doğruluğunun kanıtı olamaz. Tam tersine Karl Popper biliyorsunuz büyük bilim felsefecisi Bilimsel bir teorinin yanlışlanabilirlik koşullarına sahip olması lazım. Yani siz bir teorileri sürdüğünüzde, hatta bilim adamlarına tavsiyesi şudur: Bir teorileri sürdüğünüz zaman, bunu en acımasız şekilde eleştiren de siz olmalısınız. Nasıl yanlış olduğunu göstermeye çalışmalısınız. İspat etmek ne diyor? İspat et, tabii ki bir taraftan ispat etmeye çalışıyoruz ama deneylere, yanlışlayacak deneylere direnmesi lazım bir teori. Eğer yanlışlamamayacak bir teori ileri sürerseniz bu bilimsel bir teori olmaz. Bir teorinin yanlışlanabilir özelliklere sahip olması lazım. Yok, Karl -Hopper. Çünkü biraz evvel gördük, e, milyarlar, milyarlarca değil sonsuz yanlışlanamaz önermeyi bir dakika içerisinde üretebileceğimizi gördük. Öyle de olabilir, böyle de olabilir, şu da olabilir, bu da olabilir. Bu varsayımların sonu yok ve bunları, bunları yanlışlayamazsınız. Ama bilimsel teoriler yanlışlanabilir. Belki Satürn'da bize benzer insanlar yaşayabilirler. Ama bunu yanlışlayabiliriz. Gideriz Satürn'e, bakarız yok. <gülüyor> Maddenin duası, yani solüpsizmden, tek bencilikten bahsettiğim, felsefenin konularından bir tanesi, bunun yanlışlara bir, bir, bir tez olmaması ile çürütülebileceğini söyledik. Ama aynı zamanda solüpsizmi bir başka açıdan da eleştirmeye açabiliriz. Diyelim ki sadece ben varım ya da siz varsınız. Her şey sizin hayaliniz. Sizin yaşandığınız. Peki ama dünyada olup biten ne? Siz denetleyemiyorsunuz. Demek ki sizde, sizi de bu dünyayı bu şekilde gösteren, ama sizin denetleyemediğiniz bir şey var. Değil mi? Başka türlü canımızın istediği gibi olacaktır dünya. Ama canımızın istediği gibi değil, tam tersine çoğu zamanda hiç istemediği gibi zıgur diyor olaylar. Millet birbirini kesiyor. Hmm. Ee, şimdi o zaman şöyle bir nokta evet. e, şey yapmamız lazım. Tek bencilik kendi içerisinde bir çelişki taşıyor. Eğer her şey benim hayalimse benim deneyimimse Niçin benim istediğim gibi zuhur etmiyor, yaşantıladığım her şey? Demek ki bende ya benden daha derin biri var, daha derin bir şey var, bana hayal gösteren, ya da sadece dış gerçeklik var. Hangisini kabul etmek okulacak? Değil mi? Madde'nin doğası. Şimdi tabi madde'nin doğası deyince ilk planda şeyi algılıyoruz, işte madde dediğimiz bir şey var, elimizden dokunuyoruz, fakat madde'nin doğasını yavaş yavaş daha iyi kavradıkça fizik bilimi sayesinde görüyoruz ki o madde'nin doğası dediğimiz şey o kadar da basit kavranabilir bir şey değil. Mesela ben şu masayı içinden geçilmez bir doluluk olarak yaşıyorum. Ama bu bendeki bir experience, masa ile ilgili bir deneyim, bir yaşantı. Biliyoruz ki bugün, bugünkü bilgilerimiz doğruysa, doğadaki parçacıklar fermiyonlar ve bozonlar diye ikiye ayrılıyor. Fermiyon dediğimiz şey Fermi tarafından ileri sürülen istatistiğe uyan parçacıklar ki bunların günlük yaşamda en çok bildiklerimiz, en sıradan olarak bildiklerimiz olanlar, işte proton, elektron, nötron gibi yapılar, daha çok var ama en çok bunları biliyoruz. Bir de Einstein şeyine uyan, istatistiğine uyan bozonlar var. Şimdi fermiyonlar. Aslında şu masa dediğimiz doluluk gibi yaşadığımız şey büyük boşluklar içeriyor. Çünkü çekirdekle elektronu şey yaparsak eğer çekirdeğe şu masa dersek elektron da şu ne bileyim bardak kadar olsun ve karşı kıyıda olsun. Arada büyük bir boşluk. Peki ama Niye biz bu boşluğun içinden geçemiyoruz? Paule dışlama ilkesi denilen bir ilke var. Bu da gördüğümüz, yaşadığımız gibi bir doluluk değil. Tamamen tersi bir Peki, bunun boşluk olması nasıl bir şey? İşte büyük kütleler kendi üzerlerinde, kendi ağırlıklarıyla, kendi kütleleriyle çökerek kara delikler dediğimiz durumları oluşturuyorlar. İçindeki boşluktan kurtuluyorlar. Ve kütle çekim kuvveti çok yüksek, buna karşılık hacimleri çok küçük alanlar yaratıyorlar. O kadar büyük bir kütle çekimi oluşuyor ki kendi ışığı bile kendisinden kaçamıyor. Onun için kara delik. Dolayısıyla Madde dediğimiz, günlük yaşamda madde dediğimiz şeyde pek de bildiğimiz, anladığımız gibi bir şey değil. Buna karşılık fermiyonlardan bahsettik. Madde dediğimiz şey fermiyonlardan oluşurdu. Fotonlar, ışık. Bakın ışık şu camdan geçiyor. Onun için bir boşluk o cam. Halbuki biz içinden geçmeye çalışalım oramız buramız diye yana, yana, yana, yana, çizilir, değil mi? Demek ki onun içinden geçemeyiz ama biz fermiyonuz, o fermiyon ve aramızda powerli dışlama ilkesi var. Onun için geçemiyoruz o boşluğun içinden. Halbuki foton başka bir istatistiğe tabi ve o pekala geçebiliyor. O zaman günlük yaşamda maddeyi tarzımız tarzımızda Tamamen farklı olduğundan şey, olduğundan değişik bir şey yani gördüğümüzden. Ne renkler renk, ne içinden geçinmeyeceğini zannettiğimiz şeyler, içinden geçinmeyecek doluluklar, tıkızlıklar falan. Şimdi tüme varım konusu da bir başka felsefe konusu oluyor. Tabii idealizm, materyalizm, dualizm gibi konularımız da var. Yani her şey duyumlardan oluştuğu için bazı filozoflar bu duyumların ötesinde bir maddenin olduğundan şüphe etmeye başladılar. Bunlar idealist takımları oluşturdu. Bunun e, işte bir örneği İngiliz ampresistlerinden geldi, Berkeley'den geldi. Eee... Her şeyin maddi dediğiniz şey ne dedi? İşte her şeyin maddi dediğimiz şeyle ilgili her şeyin duyum olduğunu gösterdi. Her şeyi bir soydu. Duyumlardan soydu. Peki geriye ne kaldı maddeden duyumların ötesinde? Hiçbir şey kalmadı. Demek ki sadece duyumlar var mı? Madde yok dedi. Küm geldi? Aynı şeyi ruh'a uyguladı. Dedi ki, Ruh şey ne? Şu, e, o da bir düğüm, o da bir eksperiyans, bilmem ne. Ortalıkta o zaman töz diye bir şey kalmadı durumla beraber. Ve e, sadece duyumlardan ibaret, dünya çıktı ortaya. E, evet, bunlar bize... E, bütün bu söylediklerimiz, felsefenin dünyaya çok şüphe an yaklaştığını ve görünenin arkasında bir gerçeklik olduğunu düşünmeye e, üzere kurulu bir disiplin olduğunu gösteriyor. Keza ispat fikri önemli bir şey. Bir şeyin doğruluğunu ispat edebilmek. Değil mi? Peki bir şeyin doğruluğunu nasıl ispat ederiz? Matematikte biliyor onun ispat fikrinin en iyi örneğini. Bir takım temel önermelerden, doğruluğu açık seçip olan önermelerden mantık yoluyla eğer bir önermeyi elde ediyorsak buna ispat ediyoruz. Peki aksiyonların özelliğini, aksiyonlar da bize açık seçik doğru gözüküyorlar. Eğer bunlar açık seçik doğruysa o kadar doğru görünmeyen şeyler. Mesela iki doğru arasındaki en kısa yol, bu bir aksiyon değil tanımdır ama öyle bir İki e, nokta arasında en kısa yol bir doğrudur. Dediğim gibi bu bir tanımdır, aksiyon değildir ama bu tipte aksiyonlardan yola çıkarak kesin olduğunu, açık seçik olduğunu, doğru olduğunu şeylerden yola çıkarak daha karmaşık noktaları ispat ediyoruz. Yani bir tek üçgeni ne değil, mümkün bütün evrendeki üçgenlerin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olduğunu ispat edebiliyoruz. Değil mi? Aksiyonlar. Eğer aksiyonlarımız doğruysa bu da doğrudur. Fakat şimdi burada bir şeye biraz şeye de gireyim. Ee, bu fikir yani aksiyonların açık seçik doğrular olması fikri fizikçileri bir süreden beri rahatsız etmeye başlamıştı. Neden? Çünkü Öklid'in paralellikle ilgili postülası, beşinci postülası denir mi? Beşinci postülası matematikçilere 2500 yıl boyunca pek de açık seçik doğru gör görünür. Yani bu postüler, artık aksiyon diyoruz bunlara, bir doğruya dışındaki bir noktadan bir tane paralel çizilebileceğini kadar. Yani bu o kadar da açık seçik değil diye şüphe etti matematikçiler bunun bir aksiyon olduğunu gösterebilmek için diğer aksiyonlardan zorunlu olarak elde edilmemesi gerekir bunu bir aksiyon olup olmadığını ispat etmek ve araştırmak için Lobachevski adındaki bir Rus matematikçi 1830'larda dedi ki, bir doğruya dışındaki bir noktadan birden çok paralel çizilebilirliği kabul etsek ne olur Aksiyonu değiştirdi, yeni bir geometri ortaya çıktı. Kendisinin şey dediği, hayali geometri dediği ama bugün hiperbolik geometri dediğimiz bir yeni geometri çıktı ortaya. O zaman aksiyonların açık seçik doğrular olduğundan şüphe duyulmaya başlandı. 1910 yılında da çok karizmatik matematikçi Hilbert bütün matematikçileri evrendeki bütün matematik problemleri çözecek bir aksiyomatik sistem oluşturmaya davet etti. Hepimiz bu konuda çalışalım. O zamanlar genç bir matematikçi olan Kurt Gödel ise bir teoremle, Büyük Hilbert'in düşünü yıktığı Incompletis teoremi denilen teorem aksiyomatik bir sistemde ispatlanamayacak ama doğru olduğunu bildiğimiz bir takım önermeler olduğunu gösterir. Dolayısıyla giderek elle tutulur, inanılır, güvenilir, bilgi kaynaklarımızın olmadığını görmeye başlıyoruz. Her şey buharlaşıyor. İnandığımız, güvendiğimiz her şey buharlaşıyor. Biraz da teorilerin yapısından söz etmek istiyorum. Teorilerin yapısı ve tabii ki bir takım aslında aksiyomatik sistemlere benziyor teorilerin yapısı. Ee, şeyin e, Hemper diye bir e, şey vardı. Mantıkçı pozitivist bir şey. Onun dedüktif nemonolojik model dediği DNA modeli dediği bir model var. Çok tartışılıyor ama hala bir ölçüde doğru olduğunu Bu Hempel'in şeyi e, nasıl diyelim aksiyomatik sistemi geçerliliğini koruyor. Fakat her şeye rağmen burada da bir takım güçlükler yaşanıyor. Teorilerin yapısıyla ilgili de. Teorilerin yapısı mesela Darwin'in teorisi bir teori değildir. Aslına bakarsanız tam olarak söylemek gerekirse teorik bir modeldir. Biz neuroscience'da psikanalizde filan Teorilerden bahsediyoruz. Bunlar bilim felsefesi açısında teoriler değil, teorik modellerdir. Ee, şimdi bunlar da bir takım varsayımlara dayanırlar. Teoriler. Peki, şimdi bakın, e, burada e, Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu gibi bir konuyu tartışmak istemiyorum. Yalnız bunun bilimsel bir varsayım olarak kabul edilemeyeceğini anlatmak istiyorum. Niye bilimsel bir varsayım değildir? Ee, şöyle bir şey düşünelim, bir kültürle karşılaştık. Kültürdeki insanlar diyorlar ki bize, biz her şeyi açıklıyoruz. Biz de diyoruz ki vallahi biz her şeyi açıklayamıyoruz yani. Peki siz nasıl açıklıyorsunuz? Bizim her şeyi açıklayan bir varsayımımız var. Nedir bu varsayım? Ne kadar mükemmel bir şey? Bu varsayım her şeyi açıklar. Koyduğunuz zaman, çok sıkıştığınız zaman bu varsayımı kullanıyoruz ve her şeyi açıklıyoruz. Şimdi... Napolyon Bonaparte'la dönemin büyük bilgini Laplas karşılaşıyorlar. Laplas diyor ki, e, e, Napolyon Laplas'a diyor ki, vallahi diyor, e, Üstad diyor, duydum müthiş bir kozmoloji kitabı yazmışsınız <Gülüyor> ama diyor, Tanrı'dan hiç söz etmemişsiniz. Neden söz et lan? Halbuki hani tanrı çok iyi bir varsayımdır. Her şeyi açıklardı. diyor. verdiği cevap bu. Evet gerçekten çok iyi bir varsayımdır. Her şeyi açıklar. Ama hiçbir şey önceden görmemize imkan vermez Şimdi bilimsel bir varsayımın karşılaması gereken bazı özellikler var. Bilim daima belli bir yetersizliği, eksikliği, yanlışlanabilirliği, kabul et, Sonuç itibariyle bütün bu söylediklerimizden yola çıkarak başlangıç sorumuzu anlatamaya evet. çalışalım. Çok özür dilerim. Çenen düşmüş. Şimdi şeye baktığımız zaman peki felsefe bu yıkıcı tarafının dışında her eleştirel olarak bakan, tarafların tarafı dışında olayları nasıl sorunlaştırıyor? Evet, felsefe her şeyin göründüğü gibi olmadığını söylüyor. Ama bir yandan da görüntü olarak böyle olduğu olur. Yani ne olursa olsun böyle de görünüyor. Felsefenin yapmak istediği şey şu Dünyanın böyle görünmesi için dünyanın nasıl olması lazım. Felsefe bu problem çerçevesinde dünyadaki olayları sorunlaştırır. Evet, ben konuşmayı tamamladım. Artık haliniz kaldıysa sorunuz. Dünyanız nasıl görünüyor? bize mutlu verir mi? Bana duygusu, veriyor. Hayır, Bana ya. veriyor. Kimisinin de canı sıkıyor. İşte şüphe ee, duygusu. Net somut verilerimizin elimizde olmaması karamsarlık ve umutsuzluğa düşürüyor. Yani varsayımları her şeye bir yanıtı olan, yanlışlanamayan varsayımların öğretilerin insanları mutlu etmesi, karakterilmesi bu yüzdendir. Evet. Ee, araştırma, sorgulama, doğrulanamama durumu mu? insana mutsuzluk mu verir? Keyifsizlik <gülüyor> midir yani? Yoksa her şeyin cevabın <gülüyor> olduğunu varsaymak mutsuzluk mu verir? <gülüyor> e yani bazı insanlara veriyor belli ki. Bazı insanlara da vermiyor. Verenler, ee, ver, verenler için söylenebilir bir şey yok. <gülüyor> Büyük e, Yani insanlar gayri, gayri, gayri hayat gayri, çocuk çocuk bilmem ne falan. Yani felsefe biraz e, e, lükstür diyemeyeceğim. Çünkü benim hayatım yani 40 yaşına kadar bir e, şey geçti. Yani öyle kolay bir hayat olarak yaşanmadı ama hep felsefeyle geçti. Dolayısıyla hani felsefe sadece ee, böyle şey, e, lüks içinde yapılan bir şey değil. Ee, ama bakın, şöyle bir şey. Merak. merak. Ben yani kendimde bulabildiğim bir tek şey hakikaten merak. Yani nasıl olduğu bu iş diye hakikaten merak ediyorsanız felsefeci oluyorsunuz yani. Felsefeyle inanıyorsunuz. Ya, kimisi de merak etmiyor. Bu böyle diyor. Geçiyor. E, yalnız onlar da şey yapmıyor. Arada ne fark var? Valla bilmiyorum. <gülüyor> Belki yani benim babam meraklı bir adamdı. Oradan mı bana bulaştı? Bilemiyorum. Yani. <gülüyor> o da çok oku, böyle düşünen, okuyan falan bir adamdı. Belki ondan geçti. Bilmiyorum. Hocam şu bir gerçek <gülüyor> ki bu saatte buraya gelenlerin çoğu felsefeden mutluluk duyuyor. Evet. Merak edeyim mi? Nereden geldik, nereye geldik? Bize derinden, bize söylenen şeylerden yetineceğiz mi? Yoksa araştırmaya devam edelim. Evet. Devam Devam evet. edelim. Evet. Ben bir Levent'in anlat, böyle bir bağlantı olarak şey konuştum. Tabii. Yani konuşmanda bilimin buradaki ağırlığını ben de olarak yani, senin, yani, e, ne ölçüde e, bir arada gitmesi lazım? Sen günlük felsefesi artık bizimle gerekçelendirerek yeni kavramlar yaratıyor ve üretiyor diye geliyor bana. O da senin düşüncelerin? Çok, bence çok doğru, çok güzel bir soru dedi. <gülüyor> ee, şöyle bir şey. Şimdi bir süreden beri felsefe iki kanalda ilerliyoruz. Bir tanesi bunlardan kıta felsefesi. Çok daha yavaş adımlarla ve hani felsefenin eski klasik imkanları çerçevesinde ilerliyor. Yani mümkün olduğu kadar filozofun hani herhangi bir insanın bildiği kadar, hani biraz daha da fazlasını da bilir herhangi bir insanın bildiği kadar bir bilgiden hareket ederek hakikatlere ulaşmasını sağlamaya çalışıyor. Bir de bunun karşılığında İngiliz-Amerikan felsefesi var, felsefesinin açı. Bu felsefe giderek özellikle zihin felsefesi alanında giderek çok daha bilimden iç içe, çok daha ıı, bilimdeki gelişmelerle birlikte hareket etmeye başladı. Ama bugünkü konuşmamda bilimsel verilerden hareket etmemin nedeni şu. Bertrand Russell'un biraz evvel sözünü ettim. Felsefenin ee, problemleri isimli kitabını şöyle bir karıştırdığım zaman 1912'de yazılmıştır. Bazı şeylerin bugün Bugünün insanı Aynı şeyleri anlattım aslında. O kitapta yazan şeylerin aynalarla. O da duyumlardan şüphe etmeyi anlatıyor. Ben duyumlardan şüphe etmeyi beraber anlattım. Aynı şeyi anlattık ama ben daha nasıl diyelim, 100 yıl sonra aynı şeyi anlattım. Ve e, bir yandan Russell, da, diğer yandan Quine isimli bir Amerikalı filozofun katkılarıyla bugün İngiliz-Amerika'nın felsefesi bilimden çok daha işbirliği birliği içerisinde. Quine'nin bir lafı var. Bilim adamları ve felsefeciler aynı teknededir. Pragmatist değil midir İngiliz-Amerika? -Amerik Artık 19. yüzyılda şey, çok çok analitik felsefe yapıyorlar yani her bir adımları çok mantık tutarlılığı içerisinde bilmiyorum. Şu anda pragmatizm tamam. Pra e e kadar. Pragmatizm <gülüyor> artık e şey 19. yüzyılda kalmış bir akım. Ama yani şimdi İngiliz ve Çinler seferine dayanan bir düşünce sistemi yok. Ben saat milyonlara falan gitmemiz lazım artık bunlar şeyde kaldı yani İngiliz Amerikan felsefesi. Kıtta felsefesinin karşılaştırıldığında iki farklı felsefe görüyoruz. Kıtta felsefesi artık felsefenin esas eski, orijinal soruları nedir bunlar? Ontoloji, varlığın esası, epistemoloji, bilginin esası, problemlerinden uzaklaşıp daha çok sosyal felsefe diyebileceğimiz bir alana doğru. Foucault'lar, zilzekler filan gibi böyle daha sosyal, insani ilişkilerle alakalı, habermez. Değil mi? Bütün bunlar Avrupa felsefesi o tarafa doğru. Amerikan felsefesi ise zannedildiğinin tersine felsefenin klasik sorularına İngiliz Amerikan felsefesi felsefenin klasik sorularına devam ediyor. Yani varlığın esası nedir? bilginin esası nedir gibi sorulara sormaya devam ediyor. Ve bu noktada bilimin daha ta Avrupa'sına göre bilimin çok daha iç içe çekilmiş. Ben tabii eee kıta felsefesiyle başladığım çıktığım yola Türkiye'de hep böyle olmuyor ama e, İngiliz Amerikan felsefesinde çok daha e, şey kıvrak bir şey gördüm. O kıvrak şeyden hoş bulduk. Ama ihtiyar görmüyorum Belki kıvrak olduktan yeniden bir şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor>